23. A Tabiat Hüsalesi 17. A'nın 16. notası iken ehemmiyetine binaen 23. Lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikir küfriyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını ziyir ediyor. İhtar! Şu notada tabiyyunu müntir kısmının gittikleri yolun iç yüzü, ne kadar akıldan uzak ne kadar çirkin ve ne derece hurata olduğu la akal 90 muhali tazammun eden dokuz muhalile beyan edilmiş. Sair Risalelerde o muhaliler kısmen izah edildiğinden, burada gayet muhtesar olmak halsiyetiyle bazı basamaklar edilmiştir Onun için birdenbire bu kadar zahil ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akil filozoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Ama hakikat meslekleri ve mesleklerinin lazımı ve muktezası odur ki, yazılmış her bir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstakire ve gayrı makul kurasai ve mesleklerinin lazımı ve zaruri muktezası olduğunu gayet bedihi ve katli durhamlarla şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Haşiye bu risalenin sebebi telifi gayet zane ve gayet çirkin bir tarzla hakaik imaniyeyi tezgif edip bozulmuş aklı yetişmediği şeye fırafe deyip dinsizliği tabiata bağlayarak Kur'an'a hücum edilmesidir. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe verdi ki, şiddetli ve gariz fukatları o mülhitlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheflilere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği mezihane ve nazikane ve kavlileyyindir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet usuluhum efillâhî şekkûn fatirissemâvâti vel ard Peygamberleri onlara dedi ki, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu? Şu ayet kelime istifam inkari ile Cenab-ı Hak hakkında şüphe olmaz ve olmamalı demekle vücut ve vaktan yet-i ilahiye bedahat derecesinde olduğunu gösteriyor. Şu sırrı izahdan evvel bir ihtar. 1338'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'ı girebesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındık-ı fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için desasane çalıştığını gördüm. Eyvah dedim. Bu ejderha imanın erkanına girişecek. O vakit şu ayet-i kerime bedahat derecesinde vücut ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle ondan istimdad edip o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an hakimden alınan kuvvetli bir mürhane Nur'un Arabi Risalesinde yazdım. Ankara'da yeni gün matbaasında tâb ettirmiştim. Fakat mağduriyetsif Arabi bilen az ve emniyetle bakanlarda nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve müzmer bir surette o kuvvetli bir bürhan tesisi göstermedi. Mağduriyetsif o fikri hem inkişaf etti hem kuvvet buldu. Bilmecburiye o bürhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O bürhanın bazı parçaları bazı risalelerde tam izah edildiğinden burada icmalim yazılacaktır. Sair Risalelerde intisam etmiş olan müteaddik bürhanlar, bu bürhanda kısmen ittihad ediyor, her biri bunun bir cüz'ü hükmüne geçiyor. Mukaddime! Ey insan bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizi işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istiman ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz, birincisi. Evcedethum esbab, yani esbab bu şeyi ediyor. İkincisi, teşekkele bi nefsihi, yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü, iktezet tabiat, yani tabiidir, tabiat iktiza edip icat ediyor. Evet, madem mevcudat var ve inkar edilmez, hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem madem kadim değil, yeniden oluyor. Herhalde, ey mülhid, bu mevcudu, mesela bu hayvanı, ya diyeceksin ki esbabı alem onu icat ediyor. Yani esnavın içtimağında o mevcut vücut buluyor. Veyahut o kendi kendine teşekkür ediyor. Veyahut tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Veyahut bir Kadir-i celal'in kudretiyle icat edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evvelki üç yol muhal, battal, münteni, gayr-ı kabil oldukları katli ispat edilse, bir zarure ve bir bedahe, dördüncü yol olan kalih-i vahdaniyet, şeksiz, şüphesi sabit olur. Ama birinci yol ki esbab alemin istimaiyle teşkil eşya ve vücud-ü mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyoruz birincisi. Bir eczahanede gayet muhtelif maddelerle dolu, güzel kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden zihalat bir macun istenildi. Hem hayatlar harika bir tiryak. Onlardan yapılmak icap etti. Geldik o eczahanede ...o zihayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizanı mahsusla... ...bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından daha keza... ...muhtelif miktarlarda eczanar alınmış. Eğer birinden bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa... ...o macun zihayat olamaz, sahasiyetini gösteremez... Hem o hayattar kiryatı da tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizanı mahsusla bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyade olsa kiryat hassasını kaybeder. O kavanozlar elliden ziyade iken, her birisinden ayrı bir mizanla alınmış gibi, ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf, veya fırtınalı bir havanın çatmasıyla devrilmesinden, her birisinden alınan miktar kadar, yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler. Acaba bundan daha hurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Eşek muzaaf bir eşek neyse, sonra insan olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. İşte bu misal gibi, her bir sihayat, elbette sihayat bir macundur. Ve her bir nebat hayatlar bir gibidir ki çok müteaddik eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esnava anasıra isnaf edilse ve esbab icat etti denilse, aynen eczahanedeki macunun şişelerin devrilmesinden mücdet bulması gibi yüz derece akıldan uzak muhal ve batıldır. Elhasıl şu eczahane-i tübray alemde, Hakim-i Ezelî'nin mizanı kaza ve kadarıyla alınan Mevab-ı Hayatiye hatsız bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim Ve her şeye şamil bir irade ile vücut bulabilir Kör, sağır, kudursuz, sel gibi atan külli anası Ve tabayı ve esbabın işidir diyen bedbah, o tiryak acip Kendi kendine şişelerin devrilmesinden Çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı Sarhoş bulunan bir ahmaktan دaha زيادي آحمکت.ir. Evet o küfür, ahmakane, را به شما بگویم. İkinci این eğer her şey شما ahad olan این مطلب را verilmezse, belki esbabı اگر edilse, lazım gelir ki, alemin pek çok این ve esbabı, her bir بگویم، vücudunda müdahalesi bulunsun. Halbuki sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda, kemal-i شما gayet اگر bir مطلب ve tamam bir ittifakla, muhtelif ve bir nazık, yubayin esbabın içtimağı o kadar zahir bir muhaldir ki, sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldir olamaz diyecektir. Evet bir sineğin küçücük cismi, kainatın ekser anası ve esbabıyla alakadardır. Belki bir hülasasıdır. Eğer kadire ezeliye verilmezse o esbab-ı maddiye, onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lazım. Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki cisminin küçük bir numarası olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap ediyor. Çünkü sebep maddi ise müsebbedin yanında ve içinde bulunması lazım geliyor. Şu halde iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte, elkan-ı ve anası ve tabai'in maddeten içinde bulunup usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım geliyor. İşte Sofes Tâi'nin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyor. Üçüncü mal El-Vâhidu la-yesturu illa-enil-Vâhid Kaide-i Mukarranesiyle bir mevcudun vahdeti varsa elbette bir vahidden bir elden sudur edebilir. Hususan o mevcut gayet mükemmel bir imtizam ve bir mizan içinde ve cami bir hayata mazhar ise bilbeda sebebi ihtilaf Ve keşmekeş olan müteaddit ellerden çıkmadığını, belki gayet kadir hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde, hatsiz ve cami ve cahil, mütecaviz şuursuz karma karışıklık içinde, kör, sağır esbabı tabi ilyenin karma karışık ellerine hatsiz imkanat yolları içinde ve istima ve ihtirakla o esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadesi halde. O muntazam ve mevzum ve vahit bir mevcudu onlara ispat etmek, yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır. Haydi, bu muhalden kat o nazar, esbab-ı maddiyenin elbette tesirleri, mübaşeretle ve temasla olur. Halbuki o esbab-ı tabiiyyenin temasları, zihayat mantıkların zahirleri iledir. Halbuki görüyoruz ki, o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zihayatın batını, on defa zahirinden daha muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmeldir. Esbab-ı maddiyenin elleri ve aletleriyle hiçbir cihette yerleşemedikleri, belki tam zahirine de temas edemedikleri küçücük zihayet, küçücük hayvancıklar, en büyük mahluklardan daha ziyade sanatça acip, hılkatça bedi bir surette oldukları halde, o camit, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan, salır, kör esbabı isnad etmek, ...yüz derece kör, bin derece sağır olmakla olur. Ama ikinci mesele, teşekküle binefsimidir. Yani kendi kendine teşekkür ediyor. İşte bu cümlenin dahi çok muhalatı var. Çok cihetle batıldır, muhaldir. Nümune için muhalatından üç tanesini beyan ederiz. Birincisi, ey muannik münkir! Senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki... ...yüz muhali birden kabul etmeyi bir derece diyorsun. Çünkü sen mevcutsun ve basit bir madde ve camid ve tegayyüzsüz değilsin. Belki daima teceddütte olarak, gayet muntazam bir makine ve harika ve daima tahabulde bir saray gibisin. Senin vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar. Senin vücudun kainatla, hususan rızık münasebetiyle, hususan bekayı nevi itibarıyla alakadar ve alışverişi vardır. Senin vücudunda çalışan zerreler, o münasebatı bozmamak, ...ve o alakadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar. Öylece ihtiyatlı ayaklarını atıyorlar. Güya bütün kainata bakıyorlar. Senin münasebatını kainatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zahiri ve batini duygularınla... ...o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin. Eğer sen, vücudundaki zerreleri... ...kadir-i ezelinin kanunuyla hareket eden küçücük memurları... ...veya bir ordusu veya kalemi kaderin uçları... Her bir zerre bir kalem ucu veya kalem-i kudretin noktaları her bir zerre bir nokta olduğunu kabul etmezsen, o vakit senin gözünde çalışan her bir zerreye öyle bir göz lazım ki, senin mecmu-u cesedinin her tarafını görmekle beraber, dar olduğun bütün kainatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve müstakbel ve nesil ve aslın ve anasının menbalarını, ...ve riskinin madenlerini bilecek, tanıyacak, yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar aklı olmayanın bir zerresine bin eflatun kadar bir ilim ve şuur vermek... ...bin derece divanece bir hurafe İkinci muhal, senin vücudun bin kubbeli harika bir saraya benzer ki... ...her kubbesinde taşlar direksiz birbirine baş başa verip muallakta durdurulmuş... Belki senin vücudun bin defa bu saraydan daha aciptir. Çünkü o saray vücudun daima kemal-i intizamla tazelenmektedir. Gayet harika olan ruh, kalp ve manevi ile taiften kat Yalnız cesedindeki her bir asa bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler o kubbedeki taşlar gibi birbirleriyle kemal-i ve intizamla baş başa verip harika bir bina. fevkalade bir sanat, göz ve dil gibi acip biren mucizeyi kudret gösteriyorlar. Eğer bu zerreler şu alemin ustasının emrine tabi biren memur olmasalar, o vakit her bir zerre, umum o cesetteki zerrelere hem hakim-i hem her birisine mahkum-i hem her birisine misil, hem hakimiyet noktasında zıt, hem yalnız vaci bir vücuda mahsus olan ekser sıfatın mahtarı, menbaı hem gayet mukayyet, hem gayet mutlak bir surette olmakla beraber, sırr-ı vahdetle yalnız bir vahid-i ahadın eseri olabilen gayet muntazam bir maslu o vahidi. O hadsiz zerrata ısrar etmek, zerre kadar şuuru olan bunun pek zahir bir muhal, belki yüz muhal olduğunu derk eder. Üçüncü muhal, eğer senin vücudun vahid-i ahad olan kadir-i ezelinin kalemiyle mektup olmazsa, ve tabiata esbaba mensup matbu ise, O vakit vücudundaki bir hücreyi bedenden tut, birbiri içinde daireler misilli, Binler mürekkepler adedince, tabiat kalıplarının bulunması lazım gelir. Çünkü mesela bu elimizdeki kitap eğer mektup olsa, bir tek kalem katibinin ilmine istihad edip, bütün onları yazar. Eğer o mektup olmazsa ve onun kalemine verilmezse, kendi kendine olmuş denirse veya tabiata verirse, o kit makbul kitap gibi her bir harfi için, ayrı bir demir kalem lazımdır ki tab edesin. Nasıl ki matbaada hurufat adedince demir harfler bulunur. Sonra o harfler vücut bulur. O vakit bir tek kaleme beden o hurufat adedince kalemler bulunması lazım gelir. Belki o hurufat içinde bazen olduğu gibi küçük kalemle bir büyük harf de bir sayfa ince hatla yazılmış ise binler kalem bir tek harf için lazım geliyor. Belki birbirinin içine girip muntazam bir vaziyetle senin cesedin gibi bir şekil alıyorsa, o vakit her bir dairede, her bir cüz için o mürekkebat adedince edince kalıplar lazım geliyor. Haydi yüz muhal içinde bulunan bu tarzı mümkün desen dahi. Bu muntazam sanatlı demir harfleri ve mükemmel kalıpları ve kalemleri yapmak için yine bir tek kaleme verilmezse o kalemler, o kalıplar, o demir harflerin yapılması için onların adetlerince yine kalemler, kalıplar ve harfler lazım. Çünkü onlar da yapılmışlar ve onlar da muntazam sanatlıdırlar. Ve hakeza müteselsilen gittikçe gidecek. İşte sen de anla. Bu öyle bir fikirdir ki senin zerratın adı dince muhalat ve hurafeler içinde bulunuyor. Ey muannit muattıl sen de utan bu danaletten vazgeç. Üçüncü kelime. İktizat-ı tabiat, yani tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. İşte bu hükmün çok muhalatı var. Numara için üçünü zikrediyoruz, birincisi. Eğer mevcudatta, hususen zihayatta görünen basirane, hakimane olan sanat ve icat, şems i ezelinin kalemi kader ve kudretine verilmezse, belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete ispat edilse, lazım gelir ki, tabiat, icat için... her şeyde hatsız manevi makine ve matbaaları bulundursun. Veyahut her şeyde kainatı halkla idare edecek bir kudret ve hikmetlercesin. Çünkü nasıl şemsin cilveleri ve ateşleri, zemin yüzündeki zerrecik cam parçalarında ve katrelerde görülüyor. Eğer o misali ve aksi güneşçikler semadaki tek güneşi ıslat edilmese, lazım gelir ki bir kibrit başı yerleşmeyen bir zerrecik, cam parçasında tabi'i, fıtri ve güneşin hasiyetlerine malik, zahiren küçük, manen çok derin bir güneşin harici vücudunu kabul ederek, zerrat-ı zücaziyi adedince tabi'i güneşleri kabul etmek lazım geldiği gibi. Aynen bu misal gibi. Mevcudat ve zihayat doğrudan doğruya, şemsi ezelinin cilve-i esmasına verilmezse, her bir mevcutta, hususen her bir sihayatta, Haksız bir kudret ve irade ve nihayetsiz bir ilim ve hikmet taşıyacak bir tabiatı, bir kuvveti, adeta bir ilahı içinde kabul etmek lazım gelir. Bu tarz fikir ise kainattaki muhalatın en batılı, en huratesidir. Halik kainatın sanatını mevhum, ehemmiyetsiz, şuursuz bir tabiata veren insan elbette yüz defa hayvandan daha hayvan, daha şuursuz olduğunu gösterir. İkinci muhal... Eğer gayet intizamlı, nizamlı, sanatlı, hikmetli şu mevcudat, nihayetsiz kadir, hakim bir zata verilmezse, belki tabiata isnat edilse, lazım gelir ki tabiat her bir parça toprakta, Avrupa'nın umum matbaaları ve fabrikaları adedince makinaları, matbaaları bulundursun. Ta o parça, toprak, menşe ve tesbih olduğu hadsiz çiçekler ve meyvelerin yetişmelerine ve teşkillerine medan olabilirsin. Çünkü çiçekler için saksılık vazifesini gören bir kase toprak, içine tohumları nöbetle atılan umum çiçeklerin birbirinden çok ayrı olan şekil ve heyetlerini teşkil ve tasvir edebilir bir kabiliyeti bir fiil görülüyor. Eğer Kadir-i e verilmezse o vakit, o kasedeki toprakta her bir çiçek için manevi, ayrı, tabi bir makinası bulunmazsa bu hal vücuda gelemez. Çünkü tohumlar ise ...nutfeler ve yumurtalar gibi maddeleri birdir. Yani müvellidül ma, müvellidül humusa, karbon, azotun intizamsız, şekilsiz, hamur gibi halitasından ibaret olmakla beraber. Hava, su, hararet, ziya dahi, her biri basit ve şuursuz ve her şeye karşı sel gibi bir tarzda gittiğinden... ...o hassiz çiçeklerin teşkilleri ayrı ayrı ve gayet muntazam ve sanatlı olarak o topraktan çıkması... bir bedahe ve bir zarure iktiza ediyor ki o kâsede bulunan toprakta manen Avrupa kadar maneviyle küçük mikyas tamat bağları ve fabrikaları bulunsun. Ta ki bu kadar hayattar kumaşları ve binler ayrı ayrı nakışlı mensucatları da kuyabilsin. İşte tabi günların fikir küfürleri ne derece daireyi akıldan hariç sattığını kıyas et. Ve tabiatı mucit zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar mütefennimle akıllıyız diye dava ettikleri halde, akıl ve fenden ne kadar uzak düştüklerini ve mümteni ve hiçbir cihetle mümkün olmayan bir huratayı kendilerine meslek iktihaz ettiklerini gör, gül ve tükür. Eğer desen, mevcudat tabiata ıslat edilse böyle acık muhaller olur, imtira derecesinde müskülat olur. Acaba zat-ı ahit ve samede verildiği vakit o müskülat nasıl kalkıyor? Ve o suubetli intina, o suhuletli vücuba nasıl inkılav eder? El cevap. Birinci bu halde nasıl ki güneşin cilve-i imkası kemal-i suhuletle, külfetsiz, en küçük zerrecik camdan tut, ta en büyük bir denizin yüzüne kadar, feyzini ve tesirini misali güneşçiklerle gayet kolaylıkla gösterdikleri halde, eğer güneşten misbeti kesilse, O vakit her bir zerrecikte tabi'i ve bissat bir güneşin harici vücudu, imtina derecesinde bir suhbetle olabilmesi kabul edilmek lazım gelir. Öyle de her bir mevcut doğrudan doğruya, zat-ı ahak ve samene verirse, vücut derecesinde bir suhulet, bir kolaylıkla ve bir intisap ve cinne ile her bir mevcuda lazım, her bir şey ona yetiştirilebilir. Eğer o intisap kesilse ve o memuriyet başı bozukluğa dönse, Ve her bir mevcut kendi başına ve tabiata bırakırsa, o vakit imtina derecesinde yüz bin müşkilat ve suubetle, sinek gibi bir zihayatın, kainatın küçük bir bir hissesi olan, gayet harika makine vücudunu icat eden, içindeki kör tabiatın, kainatı sağlık ve idare edecek bir kudret ve hikmet sahibi olduğunu farz etmek lazım gelir. Bu ise bir muhal değil, belki binler muhaldir. El ''Nasıl ki zat-ı vacibül vücudun şerit ve naziri mümteni ve muhaldir. Öyle de ruhu ve icad-ı eşyada başkalarının müdahalesi şerit-i zatî gibi mümteni ve muhaldir. Ama ikinci muhaldeki müşkilat ise müteaddit risalelerde ispat edildiği gibi eğer bütün eşya vahid-i ahada verirse bütün eşya bir tek şey gibi suhuletli ve kolay olur. Eğer esbabı ve tabiata verirse Bir tek şey onun eşya kadar müşkilatlı olduğu, müteaddit ve kat'i bürhanlarla ispat edilmiş. Bir bürhanın hülasası şudur ki, nasıl ki bir adam, bir padişaha askerlik veya memuriyet cihetiyle imtisab etse, o memur ve o asker, o imtisab kuvvetiyle yüz bin defa kuvveti şahsiyesinden fazla işlere medar olabilir. Ve padişahın namına bazen bir şahı esir eder. Çünkü gördüğü işlerin ...ve yaptığı eserlerin cihazatını ve kuvvetini kendi taşımıyor... ...ve taşımaya mecbur olmuyor. O intisap münasebetiyle padişahın hazineleri ve arkasındaki nokta istinadı olan ordu... ...o kuvveti, o cihazatı taşıyor. Demek gördüğü işler şahane olarak bir padişahın işi gibi... ...ve gösterdiği eserler bir ordu eseri misirli harika olabilir. Nasıl ki karınca o memuriyet cihetiyle avun sarayını harap ediyor... Sinek o nemruduk eder diyor ve o imtisapla buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği, koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Haşiye, evet eğer imtisat olsa o çekirdek kaderi ilahiden bir emir alır. O harika işlere masraf olur. Eğer o imtisat kesilse o çekirdeğin hılkatı koca çam ağacının hılkatından daha ziyade cihazat ve iktidar ve sanatı iktisa eder. Çünkü dağdaki kudret eseri olan mücessem, çam ağacının bütün ağzaları ve cihazatıyla o çekirdekteki kader eseri olan manevi ağaçla mevcut bulunması lazım gelir. Çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir. İçindeki kaderi ağaç kudretle hariçte tesahür eder. Cismani çam ağacı olur. Eğer o intisat kesilse, o memuriyetten terhis edilse, yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini, belinde de bileğinde taşmaya mecburdur. O vakit o küçücük bileğindeki kuvvet miktarınca ve belindeki cephane adedince iş görebilir. Evvelki vaziyette gayet kolaylıkla gördüğü işleri bu vaziyette ondan istenirse elbette bileğinde bir ordu kuvvetini ve belinde bir padişahın cihazatı harbiye fabrikasını yüklemek lazım gelir ki güldürmek için açık hurafeleri ve masalları hikaye eden maskaralar dahi bu hayalden utanıyorlar. Elhasıl, vacibül vücuda her mevcudu vermek, vücut derecesinde bir suhuleti var. Ve tabiata icat cihetinde vermek, imtina derecesinde müskül ve harici, dairi akliyedir. Üçüncü muhal, bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misal. Birinci misal, bütün asar medeniyetle tekmil ve tezgin edilmiş, hali bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam girmiş, içine bakmış Binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten kimse müdahale etmeyip o saray içinde o eşyadan birisi o sarayı ile beraber yapmıştır diye Tiharbe'ye başlıyor. Hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki. O şey bunları yapsın. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevcudat listesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Kendan elsiz ve gözsüz ve çekiçsiz olan o defter dahi, sahil içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezgin etsin. Fakat müşter kalarak bir mecburiye, eşyayı ahire nüsbeten, kavani-i bir ünvanı olmak cihetiyle, o sarayın mecmuuna bu defteri münasebetler gördüğünden, İşte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezvin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezzeyanına çevirmiş. İşte aynen bu misal gibi hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün efradı mucizane hikmetle dolu şu saray alemin içine, inkar-ı giden, tabi-i gün fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacib vücudun eser-i sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iğraz ederek daire-i içinde, kader-i ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret-i ilahiyenin kavani-i icraatına tebeddül ve tagayyür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmuai kavani-i adat ilahiye. ilahiyye, Ve bir Filiste'yi, Sanat-ı görür ve der ki, ''Madem bu eşya bir sebep ister, hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Kendan hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki, gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rububiyet mutlakağının işi olan ve hassiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem saniye kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der.'' Biz de deriz, ey ahmak-ül humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak, başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak, zerrattan yarata kadar bütün mevcuda, ayrı ayrı sonlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir saniyüzü celali gör. Ve o saraya yapan ve o defterde sarayın programını yazan maktaş ezeliğinin cilvesini gör, fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o hezeyanlardan kurtul. İkinci misal, Gayet vahşi bir adam muhteşem bir kışla dairesine girer. Gayet muntazam bir ordunun umumi, beraber talimlerini, muntazam hareketlerini görür. Bir neferin hareketiyle bir tabur, bir alay, bir fırka kalkar, oturur, gider. Bir ateş emriyle ateş ettiklerini müşahede eder. Onun kaba vahşi aklı, bir kumandanın devletin nizamatıyla ve kanun-u ile o kumandanın emrini, kumandasını anlamayıp inkar ettiğinden... O askerlerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını tahayyül eder. O hayali ip ne kadar harikalı bir ip olduğunu düşünür, hayrette kalır. Sonra gider Ayasofya gibi gayet muazzam bir camiye. Cuma gününde dahil olur. O cemaat Müslüminin bir adamın sesiyle kalkar, eğilir, secde ederek oturduklarını müşahede eder. Manevi ve semavi kanunların mecmuundan ibaret olan şeriatı, ve sahibinin emirlerinden gelen manevi düsturlarını anlamadığından, o cemaatın maddi iplerle bağlandığını ve o acip ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek, en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirle çıkar, gider. İşte aynı bu misal gibi, Sultanı ı Ezel ve Ebed'in, hassiz cunudunun muhteşem bir kışlası olan şu aleme, ve o Mâbûd-ı Ezelî'nin muntazam bir mescidi olan şu kâinata, mahz-ı vahşet olan inkârlı fikr-ı tabiatı taşıyan bir münkir giriyor. O Sultan-ı Ezelî'nin hikmetinden gelen nizamat-ı kâinatın manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur ederek ve saltanat-ı ruhiyetin kavani itibariyesi ve o Mâbûd-ı Ezelî'nin şeriat-ı fıtriye ...manevi ve yalnız vücudu ilmisi bulunan... ...ihkamlarını ve düsturlarını ...diler mevcudu harici... ...ve maddi birer madde tahayyül ederek... ...kudret-i ilahiyenin yerine... ...o ilim ve kelamdan gelen... ...ve yalnız vücudu ilmisi bulunan... ...o kanunları ikram etmek... ...ve ellerine icat vermek... ...sonra da onlara tabiat namını takmak... ...ve yalnız bir cilve-i... ...kudret-i rabbaniye olan kuvveti... birisi kudret... ...ve müstakil bir kadir telakki etmek... misaldeki vahşiden, bin defa aşağı bir vahşettir. Elhasıl, tabi-i günlerin mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey olsa olsa ve hakikat-ı kariciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir, sani olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Ahkamdır, hakim olamaz. Bir seriyat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Mahluk bir perde-i hissettir, salık olamaz. Münfail bir fıtrattır, fatır bir fail olamaz. Kanundur, kudret değildir, kadir olamaz, mistahdır, mastarı olamaz. En hasıl, madem mevcudat var, madem 16. notanın başında denildiği gibi, mevcudun vücuduna, taksimi i akli ile dört yoldan başka yol tahayyül edilmez. O dört cihetten üçünün her birinin üç zahir muhallerle, mutlağını katli bir surette ispat edildi. Elbette bir zarure ve bir bedahe. Dördüncü yol olan vakit yolu kat'i bir surette ispat olunuyor. O dördüncü yolu ise baştaki ''Ethillâhi şekkun fâtiris semâvâti vel ard'' ''Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu?'' ayeti. Şeksiz ve şüphesiz bedahat derecesinde zatı ı bir vücudun uluhiyetini ve her şey doğrudan doğruya, dest kudretinden çıktığını ve semavat ve arz kabze-i tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor. Ey esbatperest ve tabiatı tapan birçare adam! Madem her şeyin tabiatı her şey gibi mahluktur. Çünkü sen aklıdır ve yeni oluyor. Hem her müsebbet gibi zahiri sebebi dahi masnurdur. Ve madem her şeyin vücudu pek çok cihaza ve aletlere muhtaçtır. O halde o tabiatı icat eden ve o sebebi halk eden bir kadir-i mutlak var. Ve o kadir-i mutlakın ne ihtiyacı var ki, aciz vesaiti rububiyetine ve icadına teşvik etsin. Haşa. Belki doğrudan doğruya, müsebbebi sebep ile beraber halk ederek, cilve-i esmasını ve hikmetini göstermek için bir tertip ve tanzim ile, zahiri bir sebebiyet, bir mukarrenet vermekle, eşyadaki zahiri kusurlara, merhametsizliklere ve noksaniyetlere merci olmak için esbab ve tabiatı desti kudretine perde etmiş, İzzetini o suretle muhafaza etmiş. Acaba bir saatçi saatin çarklarını yapsın, sonra saati çarklarla tertip edip tanzim etsin daha mı kolaydır? Yoksa harika bir makineyi o çarklar içinde yapsın, sonra saatin yapılmasını o makinenin camit ellerine versin. daha saati yapsın daha mı kolaydır? Acaba imkan haricinde değil midir? Haydi o insafsız aklınla sen söyle sen hakim ol. Veyahut bir kâtip mürekkep, kalem, kağıdı getirdi. Onunla kendi bir saat o kitabı yazsa daha mı kolaydır? Yoksa o kağıt, mürekkep, kalem içinde, o kitaptan daha sanatlı, daha zahmetli, yalnız o tek kitaba mahsus olarak bir yazı makinesi icat etsin, sonra o şuursuz makineye haydi sen yazdesin de kendi karışmasın daha mı kolaydır? Acaba yüz defa yazıdan daha müşkül değil midir? Eğer desen... Evet bir kitabı yazan makinenin icadı o kitaptan yüz defa daha müşküldür. Fakat o makine aynı kitabın birçok müshalarını yazmasına vasıta olmak niyetiyle belki bir kolaylık var. En cevap. Nakkaş-i ezeli, kudretiyle nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle ayrı ayrı şekilde göstermek için esyadaki teşaffusları ve hususi simaları öyle bir surette halketmiştir ki hiçbir mektubu ı ve hiçbir kitabı ı Rabbani diğer kitapların aynı aynımı olamıyor. Ala külli hal ayrı manaları ifade etmek için ayrı bir siması bulunacak. Eğer gözün varsa insanın simasına bak. Gör ki zamanı Adem'den şimdiye kadar, belki ebede kadar bu küçük simada azay esasıyla esasiyle ittifakla beraber her bir sima, umum simalara nispeten her birisine karşı birer alameti harikası, var olduğu takdiyen sabittir. Bunun için her bir sima ayrı bir kitaptır. Yalnız sanatın tanzimi için ayrı bir yazı takımı ve ayrı bir tertip ve tehlih ister. Ve maddelerini hem getirmek, hem yerleştirmek ve hem de vücuda lazım olan her şeyi derc etmek için bütün bütün başka bir teslih ister. Haydi farz muhal olarak tabiata bir matbaa nazarıyla baktık. Fakat bir maddaya ait olan tanzim ve basmak Yani muayyen imtizamını kalaba sokmaktan başka, o tanzinin icadından, icatları yüz derece daha müşkil bir zihayatın cismindeki maddeleri, aktar-ı alemden mizanı mahsusla ve hasbik imtizamla icat etmek ve getirmek ve matbaa eline vermek için, yine o matbaayı icat eden tedir-i mutlakın kudret ve iradesine muhtaçtır. Demek bu matbaalık ihtimali ve farzı bütün bütün manasız bir hurafedir. İşte bu saat ve kitap misalleri gibi saniyüzü celal kadir-i kümmü şey, asfabı hayk etmiş, müsebbebatı da halk ediyor. Hikmetiyle müsebbebatı esbaba bağlıyor. Kainatın harekatının tanzimine dair kavaniyle adetullah'tan ibaret olan şeriat-ı fıtriye-i kübra-i ilahiyenin bir cillesini ve eşyadaki o cillesine yalnız bir ayna ve bir markez olan tabiat eşyayı iradesiyle tayin etmiştir. Ve o tabiatın vücudu hariciye masal olan meçhini kudretiyle icat etmiş. Ve eşyayı o tabiat üzerinde halk etmiş. Birbirine merzik etmiş. Acaba dayet derecede makul ve hassız bürhanların neticesi olan bu hakikatın kabulü mü Acaba vücut derecesinde lazım değil midir? Yoksa cami, şuursuz, mahluk, maslu, basit olan o sebep ve tabiat dediğiniz maddelere... Her bir şeyin vücuduna lazım hassız cihaza ve alatı verip fakimane, basirane olan işleri kendi kendilerine yaptırmak mı daha kolaydır? Acaba imtina derecesinde imkan haricinde değil midir? Senin o insafsız aklının insafına havale ediyoruz. Münkir ve tabiatperest diyor ki, Madem beni insafa davet ediyorsun ben de diyorum ki, Şimdiye kadar yanlış gittiğimiz yol hem yüz derece muhal, hem gayet zararlı, Ve nihayet derecede çirkin bir meslek olduğunu itiraf ediyorum. Sabık tahkikatınızdan zerre miktar şuuru bulunan ki. Esbaba tabiata icat vermek müntenidir, muhaldir. Ve her şey doğrudan doğruya vacib bir vücuda vermek vaciptir, zaruridir. Elhamdülillahi alel iman deyip iman ediyorum. Yalnız bir şüphem var. Cenab-ı Hakk'ın salip olduğunu kabul ediyorum. Fakat bazı cüfi esbabın ehemmiyetsiz şeylerle icada müdahaleleri ve bir parça medhusenâ kazanmaları saltanat-ı rububiyetine ne zarar verir? Saltanatına noktaniyet gelir mi? Ayrıca Bazı Risalelerde gayet katli ispat ettiğimiz gibi hakimiyetin şe'ni müdahaleyi reddetmektir. Hatta en edna bir hakim, bir memur daire hakimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. Hatta hakimiyetine müdahale ve hümeyle bazı dinar padişahlar halife oldukları halde masum evlatlarını katletmeleri bu reddi müdahale kanununun hakimiyette ne kadar esaslı hükmettiğini gösteriyor. Bir nahiyede iki müdürden tut ta bir memlekette iki padişaha kadar hakimiyetteki istiklaliyetin iktiza ettiği men-i iştirak kanunu tarihi beşerde çok acip her cümerc ile kuvvetini göstermiş. Acaba aciz ve muavenete muhtaç insanlardaki amiriyet ve hakimiyetin bir gölgesi bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men etmeyi ve hakimiyetinde istirah kabul etmemeyi ve bakanında istiklaliyetini nihayet taassupla muhafazaya çalışmayı gör. Sonra hakimiyeti mutlaka cububiyet derecesinde ve amiriyeti mutlaka uluhiyet derecesinde ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde ve istinai mutlak kadiriyeti mutlaka derecesinde bir zat-ı zülcelalde bu redd-i müdahale ve men-i iştirak ve tard-ı şerik ne derece o hakimiyetin zaruri bir lazımı ve vacip bir muhtezası olduğunu kıyas edebilirsen et ama ikincisi çüpen ki bazı esnaf Bazı çiziyatın, bazı ubudiyetlerine merci olsa, o babud da mutlak olan Zat-ı bir ül vücuda müteveccih, ise yarata kadar mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan gelir? En cevap, şu kainatın Halika Hakimi, kainatı bir ağaç hükmünde halk edip, en mükemmel meyvesine zişiur ve zişiurun içinde en cami meyvesini insan yapmıştır. Ve insanın en ehemmiyetli, belki insanın netice-i ve gayi fıtratı ve semeri hayatı olan şükür ve ibadeti o hakim-i mutlak ve amir-i müstakil kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainatı halk eden o vahiy ve ahad bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Bütün bütün hikmetine zıt olarak netice-i hırkatı ve semeri kainatı abes eder mi? Haşa ve kella hem hikmetini, kerubiyetini inkar ettirecek bir tarzda. Mahlukatın ibadetlerini başkalarına vermeye rıza gösterir mi? Hiç müsaade eder mi? Ve hem hassiz bir derecede kendini sevdirmeyi ve tanıttırmayı ef'aliyle gösterdiği halde en mükemmel mahlukatının şükür ve minnet tavrını, tahabbüp ve ubudiyetlerini başka esbaba vermekle kendini unutturur. Kainattaki makası da aliyesini inkar ettirir mi? ''Ey tabiat perestlikten vazgeçen arkadaş, haydi sen söyle.'' O diyor, ''Elhamdülillah, bu iki şüphem hallolmakla beraber, vahdaniyet ilahiye ilahiyeye dair ve mabudu u bilhak o olduğuna ve ondan başkaları ibadete layık olmadığına o kadar parlak ve kuvvetli iki delil gösterdin ki, onları inkar etmek, güneşi ve gündüzü inkar etmek gibi bir mükâberedir.'' Hatime, Tabiat fikir küfrisini terk eden ve imana gelen zat diyor ki elhamdülillah benim şüphelerim kalmadı. Yalnız merakımı mucib olan birkaç sualim var. Bilin ki sual. Çok tembellerden ve tarih ve sanatlardan işitiyoruz diyorlar ki Cenabı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddet ve ısrarla ibadeti terk edeni zeccedip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. İtitali ve istikametli ve adaletli olan ifadeyi Kur'an'ıye nasıl yakışıyor ki? Ehmisiz bir ciddi hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. En cevap. Evet Cenab-ı Hakk senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarla kırıklar ümitinde olduğunu çok resmilerde ispat etmişiz. Acaba bir hasta? O hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nâhi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese, senin ne ihtiyacın var, bana böyle ısrar ediyorsun, ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Ama Kur'an'ın Türk ibadet hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezaları ise, nasıl ki bir padişah, rayetinin hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın rayetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre, şiddetle cezaya çarpar. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam, sultanı ezel ve ebedin rayeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemliyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm olur. Çünkü mevcudatın kemalleri saniye müteveccih yüzlerinde tesli ve ibadetle tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve تسمیه noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer از آنها یک ماده مادانی و esma-i rabbaniye olan mevcudatı ali makamlarından tenzil ettiğinden ve یک vazifesiz camit perişan bir vaziyette telakki ettiğinden mevcudatı است. eder kemalatını از ve tecavüz eder. Evet herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini, o insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Mesela gayet meyus ve matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudatı ağlar ve meyyus suretinde görür. Gayet sururlu ve neşeli, müzdeli ve kemal neşesinden gülen bir adam, kainatı neşeli güler gördüğü gibi, mütefekkirane ve ciddi bir ibadet ve tesbih eden adam mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam mevcudatı hakikat kemalatına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehüm eder ve manen onların hukukuna tecavüz eder. Hem o tarik-ı salatı Kendi kendine malik olmadığı için, kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun maliki, o abdinin hakkını onun nefs-i emmaresinden almak için dehşetli tehdit eder. Hem netice-i fırkatı ve gaye-i fıtratı olan ibadeti terk ettiğinden, hiçmek ilahiye ve meşiyet-i rabbaniyeye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır. En hasıl. İbadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder. Nefis ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memluküdür. Hem kainatın hukuku kemalatına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet nasıl ki küfür mevcudata karşı bir taktirdir. Tabi ki ibadet dahi kainatın kemalatını bir imkardır. Hem hikmet-i ilahiyeye karşı bir tecavüz olduğundan dehşetli tehdide, şiddetli cezaya müstahak olur. İşte bu istihkatı ve meskur hakikati ifade etmek için Kur'an-ı Beyan mucizane bir surette. O şiddetli tarzı ifadeyi ihtiyar ederek tam tamına hakikati belagat olan mutabıkı muktezaya hale mutabakat ediyor. İkinci sual. Tabiattan vazgeçen ve imana gelen zat diyor ki her mevcut her cihette her işinde Ve her şeyinde ve her şeyininde mesiyet ilahiyeye ve kudret Rabbaniye'ye tabi olması çok azim bir hakikattır. Azimeticiyetinde ben zihinlerimize sıkışmıyor. Halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mevzuriyet, hem hılkat ve icad ı eşyadaki hassis suhulet hem sabık burhanlarınızla tahakkuk eden vahdet yolundaki icad ı eşyada nihayet derecede kolaylık ve suhulet Hem nefs-ı Kur'an ile beyan edilen مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَحْفُكُمْ اِلَّا كَنَحْسُمْ وَاحِدَ Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَارِ اَوْهُ وَاَكْرَبُ Kıyametin gerçekleşmesi göz açıp kapayıncaya kadar yahut ondan da yakındır gibi ayetlerin farahatan gösterdikleri Nihayet derecede kolaylık, o hakikat-ı en makbul ve en makul bir mesele olduğunu gösteriyorlar. Bu kolaylığın sırrı ve hikmet nedir? En cevap, 20. mektubun 10. kelimesi olan Vehu ala şeyin kadir beyanında, o sır gayet bazı ve kat'i ve mukmi bir tarzda beyan edilmiş. Hususan o mektubun zehirinde daha ziyade vuzurla ispat edilmiş ki, bütün mevcudadır. Sani vahide ıspat edildiği vakit bir tek mevcut hükmünde kolaylaşır. Eğer vahide ahale verilmezse bir tek mahlukun icadı bütün mevcudat kadar müşkünleşir ve bir çekirdek bir ağaç kadar sohbetli olur. Eğer sani hakikisine verirse kainat bir ağaç gibi ve ağaç bir çekirdek gibi ve cennet bir bahar gibi ve bahar bir çeşek gibi kolaylaşır, suudet peyda eder. ...ve bir müşahede görünen hadsiz mevzuliyet ve ucuzluğun... ...ve her nevkin suhuletle kesvet-i efradı bulunmasının... ...ve kesvet-i suhulet ve süratle... ...muntazam, sanatlı, kıymetli mevcudatın... ...kolayca vücuda gelmesinin sırlarına medar olan... ...ve hikmetlerini gösteren güzel delillerinden... ...ve başka risalelerde tafsilen beyan edilen... ...bir ikisine muhtasar bir işaret ederiz. Mesela... Nasıl ki yüz nefer bir sabitin idaresine verilse, bir neferin yüz sabitin idarelerine verilmesinden yüz derece daha kolay olduğu gibi, bir ordunun teçhizat askeriyesi bir merkez, bir kanun, bir fabrika ve bir padişahın emrine verildiği vakit, adeta kemiyeten bir neferin teçhizatı kadar kolaylaştığı gibi, Bir neferin teçhizat askeriyesi müteaddit merkezlere, müteaddit fabrikalara, müteaddit kumandanlara havalesi de adeta bir ordunun teçhizatı kadar kemiyeten müşkilatlı oluyor. Çünkü bir tek neferin teçhizatı için bütün orduya lazım olan fabrikaların bulunması gerektir. Hem bir ağacın sırrı bir kökte, bir merkezde, bir kanunla mevad ve verildiğinden binler meyve veren o ağaç, Bir meyve kadar suhuletlı olduğu bir müşahede görülür. Eğer batetten kesrete gidilse, her bir meyveye lazım mevadlı hayatilge ye, başka yerden verirse, her bir meyve bir ağaç kadar misfirinah peyda eder. Belki ağacın bir en muzeci ve tihlisesi olan bir tek çekirdek dahi o ağaç kadar suhuletlı olur. Çünkü bir ağacın hayatına lazım olan bütün mevadlı hayatilge bir tek. çekirdek içinde lazım oluyor. İşte bu misaller gibi güzel misaller var. Gösteriyorlar ki vahdette nihayet derecede suhuletle vücuda gelen binler mevcut. Şirkte ve kesrette. Bir tek mevcuttan daha ziyade kolay olur. Sair Risalelerde bu hakikat iki kere iki dört eder derecede ispat edildiğinden onları havale edip burada yalnız bu suhulet ve kolaylığın ilim ve kaderi ilahi. ve Kudret-i Rabbaniye noktayı nazarında gayet mühim bir sırrını beyan edeceğiz şöyle ki, sen bir mevcutsun, eğer Kadir-i Ezele'ye kendini versen, bir kibrit çakar gibi, hiçten yoktan bir emirle, hadsiz kudretiyle seni bir anda halt eder. Eğer sen kendini ona vermezsen, belki esnaf-ı maddiyeye ve tabiata isnat etsen o vakit Kainatın muntazam bir hülasası, meyvesi ve küçük bir tihristesi ve listesi olduğundan seni yapmak için kainatı ve anasırı ince elekle eleyip hassas ölçülerle aktar alemden senin vücudundaki maddeleri toplamak lazım gelir. Çünkü esnab-ı maddiye yalnız terkip eder, toplar. Kendilerinde bulunmayanı hiçten yoktan yapamadıkları, bütün ehli akıl yanında musaddaktır. Öyleyse, küçük bir zihayatın cismini aktar-ı alemden toplamaya meşgul olurlar. İşte, vahtette ve tevhitte ne kadar kolaylık ve şirkte ve danalette ne kadar müşkilat var olduğunu anla. İkincisi, ilim noktasında haksız bir suhulet vardır, şöyle ki... Kader, ilmin bir nevdidir ki, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o miktarı kaderi, o şeyin vücuduna bir plan, bir modern hükmüne geçer. Kudret icat ettiği vakit gayet suhuretle, o kaderi miktar üstünde icat eder. Eğer o şey muhit, rahatsız ve ezeli bir ilmin sahibi olan kadir celale verilmezse, sabık geçtiği gibi binler müşkilat değil, belki yüz muhalat ortaya düşer. Çünkü o miktarı kaderi ve miktarı ilmi olmazsa, binler harici ve maddi kalıplar küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek lazım gelir. İşte vaatte nihayetsiz kolaylık ve dalalette müşrikte hatsiz müşkilatın bir sırrını anla. Vema annu sa'at illa kelam hil basar <gülüyor> elhu akra. Ayet kadar hakikatli ve doğru bir yüksek bir hakikatı ifade ettiğini bil. Üçüncü soru. Eskiden düşman, şimdi dost olan mühtedi diyor ki, şu zamanda çok ileri giden filozoflar diyorlar ki, hiçten hiçbir şey icat edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor. Yalnız bir terkip, bir tahlildir ki, çaynak fabrikasını işlettiriyor. En cevap, Nuru Kur'an ile mevcudata bakmayan filozofların en ileri gidenleri bakmışlar ki, tabiat ve esnaf vasıtasıyla bu mevcudatın teşkilat ve vücutlarını, sabıkan ispat ettiğimiz tarzda imtina derecesinde müşkülatlı gördüklerinden iki kısma ayrıldılar. Bir kısmı sofestayir olup, insanın hassası olan akıldan istifa ederek, ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek, kainatın vücudunu inkar etmeyi, hatta kendilerinin vücutlarını dahi inkar etmesini, dalalet mesleğinde espat ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden, Hem kendilerini hem kainatı inkar edip cehni mutlaka düşmüşler. İkinci bir ruh bakmışlar ki, dalalette esbat ve tabiat mucik olmak noktasında bir sinek ve bir çekirdeğin icadı, haksiz müşkilatı var. Ve tavrı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Onun için bir mecburiyet icadı inkar ediyorlar. Yoktan var olmaz diyorlar. Ve idamı da muhal görüyorlar. Var yok olmaz diyorlar. Yalnız harekat ve zerrat ile tesadüf rüzgarlarıyla bir terkip ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyeti itibariye tahayyül ediyorlar. İşte sen gel ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde en yüksek akıllı kendini zanneden adamları gör ve dalalet insanı ne kadar maskara ve süfli ve ekmel yaptığını bil, ibret al. Acaba her senede 400 bin envağı birden senin yüzünde icap eden ve semavat ve arzı altı günde halk eden ve altı haftada, her baharda kainattan daha sanatlı, hikmetli, zihayet bir kainatı inşa eden bir kudret ezeli bir ilm ezeliğinin ezeliyinin dairesinde planları ve miktarları taagyün eden mevcudat ilmiyeyi, göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir ecza misilli, gayet kolay o madumat-ı hariciyi olan mevcudat ilmiyeye, vücudu harici vermeyi o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve icadı inkar etmek, evvelki güruh olan sofestailerden daha ziyade ahmakhane ve cahilhanedir. Bu bedbahlar, aciz-i mutlak ve yalnız bir cüz-i ihtiyar eden başka ellerinde olmayan, firavunlaşmış kendi nefisleri hiçbir şeyi idam ve yok edemediklerinden ve hiçbir zerreyi, bir maddeyi hiçten yoktan icat edemediklerinden. Ve gürendikleri esba ve tabiatın ellerinde hiçten icat gelmediği cihetle, ahmaklıklarından diyorlar, yoktan var olmaz, var da yok olmaz deyip bu batıl ve hata düsturu Kadir-i Mutlaka teşmil etmek istiyorlar. Evet, Kadir-i iki tarzda icadı var. Biri iftira ve iddia iledir. Yani hiçten yoktan vücut veriyor. Ve ona lazım her şeyi de hiçten icat edip eline veriyor. diğeri inşa ile sanat iledir. Yani kemal-i hikmetini ve çok esmasının çevrelerini göstermek gibi çok vakit hikmetler için kainatın anasırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Her emrine tabi olan zerratları ve maddeleri Rezzatizat kanunuyla onlara gönderir ve onlarda çalıştırır. Evet Kadir-i Mutlakın iki tarzda hem iddia hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek, ve yolu var etmek en kolay, en suhuletli belki daimi umumi bir kanunudur. Bir baharda 300 bin elva-ı zihayet mahlukatın şekillerini, sıfatlarını belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvellerini hiçten icat eden bir kudrete karşı yol var edemez diyen adam yok olmalı. Tabiatı bırakan ve hakikate geçen zat diyor ki Cenab-ı Hakk'a zerrat adedince şükür, raham ve sena ediyorum ki kemal-i imanı kazandım. Evham de dalaletlerden kurtuldum ve hiçbir şüphem de kalmadı. Elhamdülillahi ala dinil islam ve kemal-i iman. Subhaneke la ilmelena illa ma annemtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğimden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin.